Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâtı amâlinâ. Men yehdihillahu fele müdille lehu ve men yüdlil fele hâdiye Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Kemâ bâd. Fe inne istaqal hadîsü kitâbullâh ve hayral hadîsi hadîmu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesatetha بكل müthissetin bid'a ve külle bid'atin dalale bid ve külle dalaletin fînner Bizden olmayanlar şerhinde davalar kitabına geçiyoruz bugün Cahiliye davasında bulunan bizden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Musibet sebebiyle yanaklarına vuranlar, yakalarını yırtanlar ve Cahiliye davasında bulunanlar bizden değildir. Bunu Bukhari, Müslim ve başkalar rivayet etmişlerdir. Aynısını Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Taberani, Mucemlevsat'ta zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Ebu Musa radıyallahu anh'ten benzerini Müslim ve İbni İbban, Ayşe radıyallahu anh'a'dan da Abdurrazak Musannefi'nde rivayet etmişlerdir. Buradaki cahiliye davası, e, dea, e, çağırmak, seslenmek, yani cahiliye seslenişiyle seslenmek kastediliyor. Ee, yanakları vurmak, yakaları yırtmak bu mesele cenayiz babında geçmişti daha önce. Yani musibet sebebiyle Allah'ın takdirine karşı öfkelenerek bunları yapanlar bizden değildir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyir radıyallahu anh dengelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İtaatten çıkıp cemaatten ayrılan öldüğünde cahiliye ölümüyle ölür. Kim kör bir bayrağın altında savaşır. asabiyeti hasupta bulunduğu grup için öfkelenirse asabiyete çağırırsa veya asabiyeti desteklemek için savaşarak öldürülürse cahiliye üzere öldürülmüş olur. Yani asabiyet ile kastedilen İslam davası dışındaki her davadır. Kim de iyisini kötüsünü ayırmadan ümmetime karşı ayaklanıp vurursa mümininden yani iman edenlerden sakılmaz ve ahit sahibinin yani kafir dahi olsa Müslümanlarla anlaşma olan zimmedehli gibi anlaşmalı kimsenin anlaşmasını da gözetmezse o benden değildir. Ben de ondan değilim. Bunu e, Ahmet bin Hanbel, İsa bin Rahüye, Ebu Avani, İbni İbdan, Beyhak, İbn Maci, Nesayi, Sünneli Kübra'da rivayet etmişlerdir. Müslim'in sayında de geliyor bu rivayet. Onun lafzı şu şekilde sayh Müslim'de. Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır ve sonra ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Kim kör bir bayrak altında asabiyet için öfkelenirse, ve asabiyet için savaşırsa ümmetimden değildir. Ümmetimden her kim ümmetime karşı ayaklanır, iyisini kötüsünü ayırmadan vurur, mümin olanından sakınmaz ve anlaşmalı olanın ahdini gözetmezse benden değildir. Aleykümselamünücak. Mutin bin Cübeyr radıyallahuhünte'den Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Asabiyete yani taassup ve kör taraftarla davet eden Asabiyet için savaşan ve asabiyet üzere ölen bizden değildir. Aleyküm selamünaleyhisselam. Bu hadis Hasenli Gayri'dir. Bunu Ebu Davud, İbn-i Adi El Kamil, Debeyhaki, El Adab'da rivayet etmişlerdir. İsnadında kopukluk vardır. Fakat az önce geçen Müslümin hadisinden dolayı takviye olur. İçeriği aynen İbn-i Mesud Radyalar'ın hadisinde de geçtiği gibi. Câbir radıyallahu an’ten bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber biz bir gazvedeydik, savaştaydık. Muhacirlerden biri, yani bu bir cihat, yani Müslümanların cihada çıktıkları bir savaş. Muhacirlerden biri, ensardan birinin sırtına vurdu. Ensarlı, ey ensar yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. Muhacir de, ey muhacirler yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. Bunu duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cahiliye dönemindeki gibi bu seslenmelerde nedir? diye çıkıştı. Oradakiler el alan Resulü, muhacirlerden birisi ensardan bir adamın sırtına vurdu dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesa böyle kokuşmuş geleneklerden uzak durun buyurdu. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani görünüşte sanki bir şey yokmuş gibi. Yani ensarlı ensarlığı çağırıyor, muhacir muhaciri çağırıyor. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. İşte bu cahiliye seslenişi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Haris el-Eşari radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurdu. İnsanlara cahiliye adetlerinde olduğu gibi seslenen kişiler cehennem odun olacaktır. Bir adam ey Allah'ın Resulü oruç tutsa, namaz kılsa da mı dedi? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, oruç tutsa da namaz kılsa da öyledir. Allah Teala nasıl size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları demişse siz de birbirinizi buna uygun şekilde çağırın. Bunu Nesai-i Sünnelül Kübra'da Tirmizi, Ahmet ve İbn-i İbn sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Ubeydin Kab'u radiyallahu anh bir adamın ey falancı, ey filanoğullarının mensubu dediğini işitti. Ona dedi ki babanın aletini ısır. Bunu söylerken kinaya yapmadı. Açıkça söyledi yani. Ona ey Ebu Münzir sen müstehcen konuşan biri değildin dediler. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdun işittim. Kim cahiliye nispetiyle gurur duyarsa ona babasının şeyini ısırtın ve bunu üstü kapalı söylemeyin. Bunu sahip bir isnafla Bukhari, Edebül Müfret'te, İbn-i İbban, Zeyaül Mahdis'i, Nesai, Ahmet, Tahavi ve Taberan cevap etmişlerdir. Şeyh Elbani es -Sahi da sahip olduğunu belirtmiştir. Begavir Aymolla bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Kim cahiliye ile övünürse sözünde kast edilen, ey falana ait olan, ey filan oğullarının mensubu demelerinde olduğu gibi kendisini nisbet ederse demektir. Diğer hadiste, ''Kim Allah'a nispet edilmek ve izzet duymazsa bizden değildir.'' buyrulmuştur. Bunun iki açısı vardır. Birincisi, kabilecilik davasıyla cahiliye nispetinden dolayı gurur duymayın. Lakin, ey Müslümanlardan olan deyin. Bu İslam nispetidir. İkincisi, bu hadiste kastedilen musibet anında teselli ve sabır ile taziyede bulunarak, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi biz Allah'a aidiz, O'na döncüleriz demektir. Allah'a nispet ve kastedilen ona aidiyetle taziyede bulunmaktır. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz, ona döneceğiz. Bu taziyi yapmaktır. Ona babasının şeyini sözünde kastedilen zekeri cinsel organıdır. Atalarla övünenlere babanın aletini ısır sözünü açıkça söylemek kastedilmiştir. Bu çirkin söz övündüğü kabilesine, mesebine, tarikatına mensubiyeti reddetmek için açıkça söylenir. Şerh-ü Sünne'nin 13. cildinde İmam Begavre'nin Allah bu şekilde açıklıyor. Yani kim İslam dışında başka bir izzet, başka bir ümmet arasında grupçuluğa nispet ediliyorsa, işte ben AKP'liyim, ben MHP'liyim, ben Rıfai'yim, ben Kadir'iyim, Hanefi'yim, bilmem ne. Yani ümmet arasında bu bölünmeye sebebiyet veren her ne varsa, kim bunla övünürse ona açıkça sövündü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah katında en azgın olan kişi harem bölgesinde birini öldüren veya kendi katilinden başkasını öldüren yani terör dedikleri şey budur. Veya cahiliyeden kalma davalardan dolayı birini öldüren kişidir. Yani kan davaları gibi veya işte bugünkü terör faaliyetleri gibi e, Ahmet Ahmet'e kızar Mehmet'i öldürür. Yani kendi kan davalısını e, talep etmez. Bu konuda yani meşru yolu gözetmez. E, kendi e, bu kanın bedelini almaya kalkar. Ve onun öldürülen kişinin varislerinden, öldüren kişinin e, başkalarını öldürmeye kalkar. Yani kısastan başka haklar talep eder. Bu Allah katına en azgın olan kişi. Üç kişiden birisi. Harem bölgesinde cinayet işlemek. Allah'ın haram kıldığı Mekke ve Medine bölgesinde cinayet işlemek. Kendi katilinden başkasını öldürmek ve cahiliyeden kalma davalardan dolayı birini öldüren kişi. Ökçülük davaları, grupçuluk davaları, ümmeti bölen bu davalar gibi. Bunu Ahmet bin Anbel ve İbn-i Şeyh'e sahip iznatta rivayet ediyorlar. Kendisini babasından başkasına nispet eden bizden değildir. Ebu Zer radiyallahu anh'den Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Babasından başkasına nispet iddia eden bizden değildir. Yani soy olarak kendi babasından başkasına nispet eden bizden değildir. Bunu bile bile yapan küfretmiş olur. Kendi ait olmayan bir şeyi iddia eden bizden değildir ve cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Kim bir kimseye kafir veya ey Allah'ın düşmanı der de o kimse öyle değilse bu söz kendisine döner. Aleyküm selamünaleyhisselam. Bunu Bukhari, Müslim, bu hafız Müslim'e aittir burada. Ahmet bin Amber'in. El-Ibane'de İbn-i Bat'ta es Halal ve Beyhaki rivayet ediyorlar. Hadisin diğer lafzı şu şekilde Kim kendisini babasından başkasına nispet ederse bizden değildir. Kendisine ait olmayanı iddia eden bizden değildir. Kim bir kimseyi küfürle veya fıskla suçlar da o öyle değilse bu suçlama kendisine döner. Bunu Ebu Avani ve Lelkai El-İtikad'da sahip İslam'da rivayet ediyorlar. Yani e, herhangi bir kimseyi küfür veya fısk yani falanca bir kimseye fasık diyor. Muayyen belli bir şahsa fasık diyor ama o fasık değil. İşte kim bunu yaparsa e, o söz kendisine döner. Başkasının çocuğu üzerinde hak iddia eden cahiliye benzer. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhadan adamın birisi kalkıp filan kişi benim oğlumdur deyince Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İslam'da bu şekilde çocuk üzerinde hak iddia etme yoktur. Cahiliyede olan bu tür şeylerin hükmü kalkmıştır. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa onundur. Zina neyse? Eslep vardır. Ona eslep nedir diye sorulunca taştır. Yani edilmektir buyurdu. Bunu sahip isnafda Ahmet bin Hamel ve Ebu Davud rivayet ediyorlar. Yani çocuk doğduğu yatağa aittir. Diyelim evli bir kadın zina etmişse bunun işte çocuğu olduğunda o kadın kimle evli falancayla o çocuk onun soyuna katılır. Bu tür şeylerde de işte zina dene zaten rejim var. Eğer evliyken zina etmişse o öldürülür, taşlanarak öldürülür. Ee, öbür türlü işte e, zinadan olan çocukları kendine nispet ederek soyuna katma e, bun bunlar cahiliye'de olan şeyler diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam böyle şeylerin hükmünü kaldırıyor. Yani nikahsız çocuk edinme olayı. Kendisine ait olmayan bir şeyi sahiplenen bizden değildir. Ebu Zer Kim kendisine ait olmayan bir şeyi iddia ederse bizden değildir. Cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Bunu Müslim ve Ünmaci rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresi 188. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, Evet, sanma onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ebu Said el-Hudriy radıyallahu anh'ten, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam harbe çıktığında münafıklardan bir kısmı geride kalır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevinirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harften döndüğünde ona özür beyan ederek yemin ederler ve yapmadıkları şeylerle ölmek isterlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anhadan bir kadın şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, kocamın aslında bana vermediği şeyi verdiğini söylüyorum. Yani diğer kadınlara övünmek için. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine verilmeyen şeyle doymuş görünen tıpkı yalandan iki elbise giymiş gibidir. Müslim rivayet etmiştir. Bukhari ise Esma radıyallahu anhadan aynı hadisi rivayet etmiştir. Düşmanlıkta ahlaksızlık yapanlar münafıklara benzer. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'ın rivadetli hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların özellikleri arasında ve hasımlaştığı zamanda ahlaksızlık yapar buyurmuştur. i̇bn Recep camiul ulum velikemde der ki burada fücur ahlaksızlık kelimesinin anlamı hakkı batıla batılı hakka çevirinceye kadar kasten haktan ayrılmaktır. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi yalanın getirdiği bir durumdur. Sizi yalandan sakındırırım. Zira yalan fücura götürür. Fücur ise cennem eyletir. Sahih yani Bukhari ve Müslümün sahillerinde Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir. Şüphesiz Allah'ın en çok buğz ettiği kişi hasımlıkta yani e, rakipleşmede kavgada aşırılık edendir. Yine şöyle buyurmuştur. ''Bana davalar gelir, bunlardan birinin delili diğerine nazaran daha ikna edici olur. Ben de ancak işittiğime göre hükmederim. Ancak kime bir Müslüman kardeşinin hakkını vermişsem onu almasın. Zira ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.'' Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani davalar geldiğinde birinin ağzı daha iyi laf yapar, hakkını daha iyi savunur, haklı gözükür, haksız olduğu halde haklı çıkabilir. Yani bu Allah Resulü bile olsa davayı gören, yani kalpleri bilmek gibi bir şey söz konusu değil. Allah Resulü nefi ediyor bakın bunu. Ben işittiğime göre ökmederim. Eğer bu işittiğime göre kardeşinin payından bir şey vermişse onu sakın almasın çünkü o ateşten bir paydır diyor. İbn Ömer radıyallanmanın rivayet ettiği Şerif'te de şüphesiz beyanın bazısı sihirdir. Büyüdür. Yani çok konuşmanın, güzel açıklama yapmanın bazısı sihirdir buyurmuştur. Eğer kişi husumet anında kudret sahibi ise bu husumetin din veya dünya hakkında olması fark etmez. Batıla yardım eder, dinleyenlere haklı olduğunu düşündürür ve hakkı hafife alarak onu batıl suretinde gösterir. İşte bu haramların en çirkinlerinden ve nifak hasletlerinin en kötülerindendir. İbn Ömer radıyallahu anh'a Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim batıl olduğunu bildiği bir davada husumet yaparsa onu bırakıncaya kadar Allah'ın gazabında olmaya devam eder. Bunu Ebu Davud, Hakim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Yani üzerinde bulunduğu, savunduğu görüş, savunduğu şey, gittiği yol, yaptığı fiil haksız. Deliller nazarında haksız. Ama buna rağmen e, sevmediği taraftan, husumet yaptığı tarafta hak var. Onunla mücadele için kendi yolunun batıl olduğunu, kendi görüşünün batıl olduğunu bile bile bu husumetinde devam ediyor. İşte bunu terk edinceye kadar bu kimse Allah'ın öfkesinde, gazabında olmaya devam eder. Bakara 204. ayetinde mealen şöyle buyrulur. İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Güzel konuşurlar yani. Hatta böylesi kalbinde olana, samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Yani... O muhasemesinde, hasımlaşmasında güzel savunuyordur, güzel konuşuyordur. Batıl üzeredir. Fakat iyi laf yaptığı için haklı gözükmekte. Bir de kalbinde samimi olduğuna Allah'a şahit tutuyor. Düşmanlıkta aşırı giden, bu ayette geçen, Eledül Hisam, Düşmanlıkta hadde yaşan ve şiddet gösteren kimsedir. Düşmanlık yapan düşmanların en yaman olanıdır. O, tartışma kabiliyetine sahiptir. Batıl düşmanlığında galip gelmek için hırslıdır. Batıl iddiada bulunur ve hakkı kabul etmez. Kendisine her delil getirilişinde başka tarafa çeker. Cedeli bırakmaz ve güzel olana galip gelmeye çalışır. Her hususta hasımlaşmaya bir yön bulur. İyi olandan çirkin olana yönlendirmeye çalışır. Batılı laf kalabalığıyla süsleyerek hak suretinde göstermek ister. Seninle konuşup sana cevap verdiği vakit onun sözünün tatlı ve güzel olduğunu görürsün. Halbuki içten içe batıldır. Dili baldan tatlı, Kalbi ise sabır otundan daha acıdır. İnsanlara yumuşaklıkla koyun postu giydirerek meseleleri karıştırır. Dini dünya karşılığında satar. Sözleri eğri, fiilleri çirkin, konuşmaları yalan, itikadı bozuk, yaptıkları kötüdür. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Bakara 206. Ayet Bu fasık kimseye fiillerinden ve sözlerinden dolayı öğüt verilip, Allah'tan kork, söz ve fiillerinden vazgeç ve hakka koş Dendiği zaman o bundan rahatsız olur Bir nevi hamiyete kapılır Günahla gazaplanır Öyle ki günah onu çepeçevre kuşatmıştır Soylarla üvünenler cahiliye ehline benzer Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Ümmetimde dört şey terk edemedikleri cahiliye işlerindendir Soyla üvünmek Nesebe sövmek Yıldızlarla yağmur istemek ve niyaha yani ağıt. Dedi ki ağıtçı kadın şayet ölümünden önce tövbe etmezse kıyamet gününe ona katrandan bir gömlek ve uyuzlu elbise giydirilir. Bunu Müslim ve Hakim sahip İsnat'ta rivayet ederler. Acemleri Araplardan üstün gören kafirlere benzer. Yani Arap olmayanları Araplardan üstün gören kafirlere benzer. Komünistler, Arap olmayanları Araplardan üstün görmekte ve Arapların faziletini itiraf etmemektedirler. Arap ırkının, sonra Kureyş'in, sonra Haşim oğullarının faziletinin delili Vasile bin Eskâr radıyallahu anh'ın şu rivayetidir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, ''Şüphesiz Allah İbrahim aleyhisselamın oğullarından İsmail aleyhisselam'ı seçti.'' İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşimoğullarını seçti. oğullarından da beni seçti. Bunu Müslim ve Tirmici, Sayfisnat'ta rivayet ederler. Komünistler Arapları hakir görür ve fazletlerini inkar ederler. Onlar Araplar dışındaki halkları destekledikleri için onlara Şubiye denmiştir. Yani Arapçada komünistlerin adı şuubiyedir. Kureyş'in üstünlüğüne ve insanların idareciliğinde onların hak sahibi oluşlarına dair mütevatir naslar vardır. Kastedilen üstünlük insanlar katındaki üstünlüktür. Allah katında en üstün olan ise takva bakımından en üstün olan kimsedir. Yani dünyevi bakımdan yönetim, siyaset gibi konularda Kureyş'in bir üstünlüğü vardır. Bu yüzden insanlardan iki kişi kaldığı müddetçe hilafet Kureyş'tedir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Neseplere hakaret edenler cahiliye ehline benzer. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Üç şey cahiliye halkının ameli olup İslam ehli olanlar bunu bırakamamışlardır. Ağıt yakmak, yıldızlardan yağmur istemek. Ravi diyor ki, sayıda üçüncüsü nedir dedim. Dedi ki, ey falan oğulları, ey filan oğulları diyerek cahiliye davasında bulunmaktır. İbn-i rivatinde üçüncü şey, ta'ir olarak geçer ki bu nesepten dolayı kınamak demektir. Bir kimseyi soyundan dolayı kınamak. Bu da cahiliye hasretlerinden. Bunu sahip İsnatla Ahmet ve İbn-i İbban rivayet etmiştir. Şeyh-i İbban Es da sayı olduğunu belirtmiştir. Yine İbn-i Abbas radyalanmadan gelen rivayette de şu hasretler cahiliye hasretlerindendir. Neseplere hakaret etmek, ağıt yakmak ve ravi üçüncüsünü unuttu. Süfyan dedi ki o üçüncüsünün yıldızlardan yağmur istemek olduğunu söylediler. Bunu mevkuf olarak sahip İsnatla Buhari Bukhari ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Cihad kitabı, iyiliği emretmeyen ve kötülüğü yasaklamayan bizden değildir. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak cihadın e, kısımlarından bir kısımdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İsrailoğullarından küfredenler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendi. İşledikleri kötülüklerden birbirlerini men etmezlerdi. İşlemiş oldukları bu şeyler ne kadar da kötüydi. Maide 78-79. ayetleri. Alimran İmran 110. ayetinde, ''Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz.'' Yani sahabeye hitaptır bu. Sahabenin insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet oluşları, iyiliği emretmeleri ve kötülüğü yasaklamaları sebebiyledir. Birbirleri arasında bunu hakim kılmaları sebebiyledir. Ayet bunu ifade ediyor. Tevde 71. ayetinde de mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbirlerinin dostları olup iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar <gülüyor> buyuruluyor. Yani bu müminlerin sıfat olarak zikrediliyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu işittim. İçinizden kim bir kötülük görürse ona eliyle karşı çıksın. Buna gücü etmezse diliyle, buna da gücü etmezse kalbiyle karşı çıksın. Bu da imanın en zayıfıdır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emretmeyen ve kötülükten yasaklamayan bizden değildir." Bunu Hasan li gayrihi bir isnadla Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, İbn İban, Taberani ve başkaları rivayet etmişlerdir. Evet. E, Huzeyfe radiyallahu anh Tengen rivayette Allah bizden olmayana lanet etsin. Vallahi ya iyiliği emredip kötülüğü yasaklarsınız ya da Allah şerlilerinizi hayırlılarınız üzerine musallat eder de onlarla savaşırsınız. İyiliği emredip kötülüğü yasaklayan kimse kalmaz. Sonra Allah azze ve celleye dua edersiniz. Fakat size olan öfkesinden dolayı dualarınız kabul edilmez. Bunu zayıf ve mevkuf olarak yani Huzeyfe radiyallahu anh'ın sözü olarak Ebu Naim Hilye'de i̇bn El-Kamil'de, i̇bn Dünya El-Ukubat'ta e, rivayet etmişlerdir. Zayıf olmasının sebebi, ravilerinden Abdullah bin Seydan adlı bir ravinin meçhul olmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, İslam, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmen, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermen, Ramazan orduğunu tutman, beyti haccetmen, iyiliği emredip kötülüğü yasaklaman, Ehline selam vermendir. Kim bunlardan bir şey eksiltirse şüphesiz o kendisinin İslamdan terk ettiği bir paydır. Bunların hepsini terk eden kişi ise sırtını İslam'a dönmüş olur. Bunu sahip bir isnatla hakim taberani müsnedü şamiyinde veya ki şu abul iman'da şejeri emalide rivayet etmişlerdir. Elbani es sayya da sahih olduğunu belirtiyor. Abi bin Umayr radıyallahu anhterim. Allah Resulü vesselam buyurdu ki. Allah Teala seçkin kişilerin kötülüğü yüzünden bütün toplumu azaplandırmaz. Yani toplum içerisinde belli bazı e, azınlık, kıyıda kenarda belli kimselerin kötülüğü sebebiyle bütün toplumu azaplandırmaz Allah Azze ve Celle. Ancak toplum bu seçkin kişilerin kötülüğünü görür ve bu kötülüğü değiştirmeye gücü yettiği halde değiştirmezse, işte o zaman ileri gelen kişilerin kötülüğüyle bütün toplumu azaplandırır. Bunu Ahmet... El-Kunada, Dulabi ve Taberani, Sahip-i rivayet etmişlerdir. Evet, cihadın türlerinden birisi, yani emri maruf, nehyen münker, e, cihadın e, gayesi olduğundan dolayı, bidat ehlini reddetmek. Bu da cehattır Bilmek gerekir ki, cerh ve tadil ile sapıklık ve bidat ehlini reddetmek, ilimlerin en şereflisi ve en gereklisidir. Zira hak batıldan, Sünnet bidatten ve Sünne ehli bidat ehli olandan bu sayede ayrılır. Nitekim seleften ilim ehli bidat ehlini reddetmiştir. onların kusurlarını ve batıllarını açıklamışlar, bu konuda birçok kitaplar telif etmişlerdir. Öyle ki bu husus her zaman ve her mekanda bidat ehlini reddeden ehl sünnet alimlerinin menheci olmuştur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sonradan gelen her bir neslin arasından bu ilmi adaletli olanları yüklenip taşır. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini, batıl ehlinin sahiplenmelerini ve cahillerin yanlış tevhirlerini bertaraf ederler. Bunu İbnül i Vezir El-Yemani Ravdu'l-Basim'de zikreder, Şeyh El-Bani Tahricül sayı olduğunu belirtir. Bu usulü ve kaydeleri olan bir ilimdir. Bunu ancak alimler yerine getirmişlerdir. Bizler onlardan nakleden ve onların menhecinde yürüyerek onların izine uyan kimseleriz. Allah'tan başarı ve sebat dileriz. Bu husus iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak kapsamında olup Allah yolunda cihattandır. Cerh ve tadil ilmi iki kısma ayrılır. Hadislerin ravileri ve isnapları hakkındaki cerh ve tadil ilmi hususunda kitaplar yazılmış ve ravilerin durumları açıklanmıştır. İkinci kısmı ise bidat ve sapıklık elini red ile şahitlikler hakkındaki cerh ve tadil ilmidir ki bu kıyamet gününe kadar devam edecektir. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hidayet ve hak din ile göndermiş, sahabeler de tertemiz hak üzere ona tabi olmuşlardır. Sonra kitap ve sünnete muhalif olan bidat fırkaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun üzerine sahabeler onları reddederek karşı çıkmışlar, onların batıllarını açıklamışlar ve onlardan sakındırmışlardır. Salih, selef ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar da onların yolunda devam etmişler. Birisi çıkıp din hakkında ilimsiz olarak konuştuğunda onu reddetmiş ve ondan sakındırmışlardır. Bu Allah için ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem için nasihattır. Muhalifi reddetmek, El-Sünnet akidesinin esaslarındandır. Bu iyiliği emir ve kötülüğü yasaklamadır. Kitap ve sünnete muhalefet eden, bidat ve sapıklıklar yayanlara karşı nasıl sükut edilebilir? İlim ehli El-Sünnet'ten ve ilim ehlinden biri olsa dahi, yani aslen El-Sünnet'ten olsa dahi Alimlerden biri olsa dahi reddedilip yanlışın açıklanması gerektiğinde kitap ve sünnete muhalefet eden herkesi reddetmeye devam etmişlerdir. Peki ya ehli sünnetten ve ilim ehlinden olmayan kimselerin, hatta Allah'a davet kapısını cehalet ve zulümle tıkayan, haramı helal, helali haram sayan, bidatleri yayarak hak davete karşı kafa tutanları reddetmemek nasıl düşünülebilir? Böylesini reddetmek daha önceliklidir ve dinen farzdır. Batıl hakkında sükut etmek ise ilmi gizlemektir. Şayet hata yapan ve cehaletiyle davete engel olan herkese karşı susulsa ve yanlışı açıklanmasa ortam kaosa döner ve herkes din hakkında konuşmaya başlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten yasaklayan bir ümmet bulunsun. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Asra yemin ederim ki insan muhakkak hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Din nasihattır. Sahabeler kimin için dediler? Buyurdu ki Allah için, kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları ve geneli için. Bunu Müslüm cüvalet etmiştir. Sizden biriniz kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz bunu Bukhari ve Müslim rivayet Sizden her kim bir münker görürse eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu ise imanın en zayıfıdır. Adi bin Hatim radıyallahu anh bir adam Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında hutbe verdi ve şöyle dedi. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de bu ikisine isyan ederse sapıtmıştır. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen ne kötü bir hatipsin. Kim de Allah'a ve Rasulüne isyan ederse de böyle söylemelisin. Bunda Müslim rivayet etmiştir. Yani hutbe esnasında adamın söylediği bu. Yani kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse doğru yol bulmuştur. Kim de bu ikisine isyan ederse, yani bu ikisine diyerek geçitirmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş görmüyor. İkisini bir zikretmesini. Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse demelisin diyor. İbn Abbas radıyallahu anhu da yani burada gösterir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani Müslümanlardan el sünnetten sahabeden biri dahi olsa, hak ehli biri dahi olsa batıl konuştuğunda itiraz eder, onu düzeltiyordu. Yani ilim ehlinin de vazifesi budur. İlim hangi kimse bu işi yapmıyorsa o ilmi gizlemiştir. İbn-i Abbas bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi bir mesele hakkında konuştu. O sırada Allah ve sen dilersen dedi. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam beni Allah'a ortak mı koştun? Yalnız Allah dilerse demelisin. Bunu Ahmet, Edeb-i Müfette Bukhari ve başkaları sahip-i rivayet etmişlerdir. Ebu Vakıden Leysi radıyallahu anten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazasına giderken müşriklerin çevresinde toplandıkları zatun ı Envad dedikleri Üzerine silah ve diğer eşyalarını asıkları bir ağaca uğradı. Müşrikler topluca onun çevresinde oturuyorlardı. Sahabeler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, müşriklerin olduğu gibi bizim de bir zat emvatımız olsa iyi olmaz mı? Bize de böyle bir yer seç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Subhanallah. Bu sizin dediğiniz kardeşim Musa'nın kavminin dediğine benzer. Onlar da ey Musa, müşriklerin ilahları olduğu gibi bizim için de ilahlar edin dediler. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden öncekilerin adetlerini birer birer işleyeceksiniz. Bunu Tirmizi, Ebu Ya'la, Ahmet İbn İbn ve Taberani sahih isnatla rivayet ediyorlar. Evet, Amr bin Yahya'nın babasından onun da babasından naklini biliyorsunuz. İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın halkada taşlarla zikreden bir topluluğu e, siz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yapmadığı bir şey çıkardınız diyerek onları mesciden kovması. O yüzden burada tekrar etmeyeceğiz daha önce birkaç sefer zikrettiğimiz için. E, bu kimseler i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın kovduğu bu kimseler ameli bir mesele görüp yani önemsiz görerek, biz sadece hayrı istiyoruz diyerek yaptıkları ameli küçümsediler. Yani taşlarla Allah'a zikretmeyi, bunları sayışı küçümsediler. Sahabenin yapmadığı bir şey yaptılar. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anh onlara karşı çıktı. Hayrı isteyen niceleri vardır ki ona hiç ulaşamazlar dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam haricilerden bahsetmişti. Belki de sizler onlardansınız dedi. Böyle de bir firasetli konuştu. Onların ibadeti yanında kendi ibadetinizi beğenmeyeceksiniz. Bir vasfları oydu çünkü fakat bunlar la ilahe illallah dediklerinde bu sözleri kıtlaklarından aşağı inmez diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam belki de onlar sizin aranızdadır diyor inme diyorlar. Çünkü yaptıkları şey ibadet. İbadette bir artış yani Resul'ün ve sahabesinin yaptığından daha fazla bir şeyleri yapma inmesun tepkisi bu oluyor. Ve gerçekten de Avru bin Selim'e diyor ki, İbn-i Mesud'un bu kimseleri Nehrevan Savaşı'nda, Harcer'in saflarında bize karşı, yani sahabelere karşı savaşırken gördük diyor. Bunlar ve sözün uzamaması için terk ettiğimiz daha pek çok deliller, hatanın reddedilmesinin ve muhalife karşı çıkmanın farz olduğunu göstermektedir. Bu konuda esas, iyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı emreden naslardır. İbn-i şöyle demiştir. Sünneti emretmek ve bidatı yasaklamak, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklamaktır ve bu salih amellerin en üstünlerindendir. Yine İbn-i şöyle demiştir. Birisi Ahmet bin Ambele şöyle dedi. Bana filan kimse şöyledir, filan kimse böyledir demek ağır geliyor. Yani birileri hakkında bu din rivayet konusunda, din konusunda, sünnet konusunda, Yanlış yapan birler hakkında konuşmak bana ağır geliyor dedi. Bunun üzerine Ahmet dedi ki sen susarsan ben susarsan cahil kimse sahih ile sahih olmayanı nasıl bilecek? Hata eden veya yalan söyleyen hadis râvileri hakkında konuşulmasında olduğu gibi dinin özel ve genel masatları hakkında nasihat de farzdır. Yahya bin Said Raymallah şöyle demiştir. Malik, Sevri, Leys bin Sad ve el hadis hususunda itham edilen bir kimse hakkında sordum. Hepsi de onun durumunu açıkla dediler. Yani bu konuda sükut etme, bunun rivayetine, bunun din konusunda anlattığına güvenilmez diye onun durumunu açıkla dediler. Bidad önderleriyle kitap ve sünnete aykırı görüş ve amel sahipleri de böyledir. Onların durumlarını açıklamak ve ümmeti onlardan sakındırmak Müslümanların ittifakı ile farzdır. Bunu İbn-i Teymiye Mecmul Feteva'da naklediyor bu icmayı. Hatta Ahmet bin Hanbel'e şöyle denilmiştir. Oruç tutan. Namaz kılan ve itikaf yapan birisi mi, yani böyle kendisini ibadetlere vermiş birisi mi, yoksa Bidat Eylül hakkında konuşan biri mi sana daha sevimlidir? İmam Mahmet dedi ki, eğer namaz kılar, oruçlar ve itikaf yaparsa bunlar ancak kendisi içindir. Ama Bidat Eylül hakkında konuşan Müslümanların yararına bir iş yapmıştır ve bu daha fazletlidir i̇bn Teymiye yine şöyle diyor, böylece İmam Ahmet bunun Müslümanların geneli ve dinleri hakkında faydalı olduğunu, bunun Allah yolunda cihattan olduğunu açıklamıştır. Zira Allah'ın yolunun, dininin, menhecinin ve şeriatının bu bozguncu düşmanlardan temizlenmesi Müslümanların ittifakıyla farz kifayedir. Yani ilmehlinin üzerine farzdır. Belli bir kesimin yerine getirmesiyle bu farz diğerlerinden Düşer. Şayet Allah bunu yerine getiren kimseler vesilesiyle o kimselerin zararını defet etmeseydi elbette din ifsad olurdu. Dinin ifsad olması düşmanın ve harbehlinin istila etmesinden daha büyük bir fesattır. Yani kafirlerin Müslümanların ülkesine girip de o ülkeyi ifsad etmelerinden daha büyük bir fesattır. Müslümanlara düşmanlık eden komünist gibi kimselerin devletin başına geçip de zulmetmelerinden bidat ehli kimselerin bu devletin başına geçip de bidatlerin yaymaları, sünnet inkarcılığını, e, sufiliği ve buna benzer bidatleri ayyuka çıkarmaları daha büyük bir fesattır. İşte İlmeli'nin e, feraseti bu. Duygusal e, bakmıyorlar yani. Dinin ifsad olması düşmanın ve harbi elinin istila etmesinden daha büyük bir fesattır. Zira onlar toprakları istila ettikleri zaman, kendilerine uymayanların kalplerini ve o kalplerde olan dinleri bozamazlar. Ama bunlar öncelikle kalpleri bozarlar. Yani bidat ehli. Bu yüzden imamlarımız Selefin menhecinden sapmış kimselere yağcılık yapanlardan daha fakih idiler. Hatta onların cihadını iki cihattan en büyük olan olarak görmüşlerdir. Nitekim Bukhari ve Müslim'in şeyhi olan Yahya bin Yahya Rahimullah şöyle demiştir. "Sünnet savunmak Allah yolunda en üstün cihattır. Muhammed bin Yahya dedi ki ben Yahya'ya, yani babasına, kişi malını infak ediyor, cihatta kendisini yoruyor. Bundan da mı daha üstün dedim? O da evet, hem de çok üstün dedi. Buhani Şeyhi El-Hümeydi şöyle demiştir. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini reddeden şu kimselerle savaşmam benim için Türklerden olan, yani o zaman müşrikli Türkler, Türklerden olan birçok kimseyle savaşmaktan daha sevimlidir.'' Burada Türkler ile kafirleri kastetmiştir. Nitekim bu ifadenin benzeri El-Hümeydin'in tabakasından üstte de mevcuttur. Asım bin Şümeyh şöyle demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ı yaşlanmış ve eli titrer halde gördüm. Allah Resulü'nün sahabesi. Şöyle diyordu. Haricilerle savaşmak benim için Türklerden ve birçok kimseyle savaşmaktan daha değerlidir. Yani Türkler o zaman kafirler idi. Bu yüzden İbni Hubeyre Ebu Said radıyallahu anh'ın haricilerle savaş hakkındaki hadise hakkında şöyle demiştir. Hadiste harcilerle savaşmanın, müşriklerle savaşmaktan öncelikli olduğu geçmektedir. Bunun hikmeti onlarla savaşmanın İslam'ın temel sermayesi, şirk ehliyle savaşmanın ise kazanç yani ganimet olmasıdır. Sermayenin korunması daha önceliklidir. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam Rahimullah şöyle demiştir. Sünnete sarlan kor avuçlamış gibidir. Bugün bana göre bu Allah yolunda kılıç vurmaktan daha fazletlidir. İbnül Kayyım da Hüccet ile cihat ve dil ile cihat, kılıçla ve dişlerle cihattan önceliklidir. Bu yüzden bidat elinin reddedilmesi, onların utandırılması ve batıllarının açıklanması ilmin gereğidir. Bidat ve sapıklık hakkında susmak ise din ve dünya hakkında münker ve batılın yayılması karşısında sükut etmektir. Bunun için bu ilim dinin korunmasında en önemli ve pekiştirilmiş farzlardan birisidir. Nitekim sahabeler radıyallahu anhü, ve onların yolundan yürüyen tabi'in ve din imamları bu farzı idrak etmiş ve hakkıyla uygulamışlardır. Hafız Ebu Hatim bin İb İ Hibban el-Busti Rahimullah şöyle der. Bu ilmin suvarileri Müslümanlar için dini koruyanlar ve onları doğru yola iletenlerdir. Onlar şehirlerde sünnetleri talep yolunda çölleri ve çörek arazileri aşmayı, uzun yolculuklara çıkmayı ve birçok ülkelerde dolaşmayı, yurtlarında ve vatanlarında nimetlenmeye tercih etmişlerdir. Hatta sünnetlere saptırıcı bir kimsenin saptırması girmesin diye bir tek hadis ve tek bir kelime için günler süren fersahlarca uzak yollara gitmişlerdir. Onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yalandan korumak ve dine destek olmak için yapmışlardır. Bunu e, İbn-i İbban el-Mecruhin yani cerh edilen ravilere dair yazdığı kitabın başlarında, mukaddimesinde söylüyor. Hak ile batılın mücadelesinin kıyamet gününe kadar süreceği bilinen bir durumdur. Bu durumda Saber radiyallahu hanımın tabiinin ve din imamlarının şeriat-ı muhammediyeyi aşırıların tahriflerinden batıl ehlinin sahiplenmelerinden yani kendilerine mal etmelerinden ve cahillerin tevlinden koruma ve dini safiyetiyle muhafaza etme menühecinde devam etmek bununla beraber Allah'ın farz kıldığı halk için hakkı açıklayıp Batılı reddetme görevini yerine getirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. İbn-i Kayyım Rahimullah şöyle der. Selef, bidat önderlerine şiddetle karşı çıkmışlar. Bidat elini her yerde yüksek sesle ilan etmişler. Onların fitnelerinden şiddetle sakındırmışlar. Kötülük, zulüm ve düşmanlıklara karşı çıktıklarından daha fazlasıyla bidat eline karşı çıkmışlardır. Çünkü bidatlerin zararı ve dini yıkması daha şiddetlidir. Medarüb Salikinde söylüyor bunu. Yine Hidayetül Hiyara da şöyle diyor. Allah'ın kitabına ve رسولüne hakaret edenleri reddetmek, onlarla delil ve açıklamayla, dişler ve kılıçla, kalp ve gönülle cihad etmek Allah'ın kullar üzerindeki haklarındandır. Bundan ötesinde ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Allame İbnü'l-Müflih şu şekilde başlık açmıştır. Bir bidatleri ve sapıklıkları iptal etmenin ve bunların batıl oluşuna dair hüccet ikamesinin farz oluşu. Sonra şöyle demiştir. Nihayetül mübdediyinde şöyle denilmektedir. Saptırıcı bidatlere karşı çıkılması ve bunların batıl oluşunun açıklanması, bu bidatlerin sahiplerinin kötülüklerinin açıklanması ve reddedilmesi farzdır. Kötülüğe karşı çıkmak için sultana şikayet edebilen eder. Yöneticiye şikayet edebilen eder. Eğer onun karşı çıkmayacağından endişe ederse kendisi karşı çıkar. Yani e, Müslümanların yöneticisine sen bu bidat elini cezalandırması için şikayet edebiliyorsan et bunu yapacaksa et. Ama bunu yapmayacaksa kendisi işte ilim ve beyan e, cihadıyla mücadelesine devam eder. İbn-i Rahimullah demiştir ki dinin düşmanları iki türdür kafirler ve münafıklar. Allah nebisine her iki grupla da cihad etmesini emrederek şöyle buyurmuştur. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Tevbe 73. ayet. Zira münafık toplulukları kitaba yıkırı bidatlar çıkarmakta ve insanlara onu karşık göstermektedirler. İnsanlar kitabın bozulması ve dinin değiştirilmesini fark edemiyorlar. Nitekim bizden önceki kitap elinin dini o dinin mensuplarının karşı çıkmadıkları tebdiller, değişikliklerle bozulmuştu. Yani Yahudi ve Hristiyanların dini neyle bozuldu? Zalim sultanlar, yöneticiler bunlarla olmadı bak. Alimleri, rahipleri bunlara işte mutlak salahiyet vermeleri sebebiyle ve onların da dinde yaptıkları değişiklikler sebebiyle bozulmuştu. İşte insanlar bunu fark edemiyorlar diyor İbn-i Bu ümmette de bu şekilde oluyor. Bidatçı topluluklar münafıklar olmasalar da münafıkları dinlemişler ve durumlar onlara karşıt gelmiş. Onların kitaba aykırı sözlerini hak zannetmişler ve böylece münafıkların bidatlerine davet eden kimseler haline gelmişlerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Tebe 47. Eğer sizinle birlikte savaşa çıksalardı sizi bozmaktan başka bir şey yaramazlar. İçinizde fitne çıkarmak için hemen aranıza sokulurlardı. Zira içinizde onlara kulak veren kimseler vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Yani münafıklar sadece Çıkmadılar ama savaşa. Çıksalardı da ancak fesat çıkarırlardı. Sağda solda ileri geri bozuk laflar ederler. İçinizde de diyor onlara kulak verecek kimseler vardı. İşte i̇bn Teymiyye Teymi Rahimullah burada bidat elini münafıklara kulak veren kimseler olarak sınıflıyor. Yine onların durumlarını açıklamak zorunludur. Hatta onların fitnesi daha büyüktür. Zira onlarda kendilerine dostluk gösterilmesini gerektiren iman vardır. Fakat münafıkların dini bozmak için çıkardıkları bidatlere girmişlerdir. Yani bidat ehlinde neden daha tehlikeliler? Çünkü onlarda iman var. Yani iman ehlindenler, Müslümanlardanlar. Dolayısıyla hani Allah için sevme, imandan dolayı sevme gibi bir durum var onlara karşı. Fakat bununla beraber bidatleri de var, bidatlere de girmişler. Bu bidatlerden sakındırılması zorunludur. Bu husus onların isimlerini ve şahslarını zikretmeyi de gerektirebilir. Hatta şayet bu bidatleri bir münafıktan almış olmasalar da bunların dinden olduğu için hidayet ve iyilik olduğunu söylerler, hayır olduğunu söylerler. Şayet durum böyle olmasaydı bile yine onun açıklanması gerekirdi. Bu yüzden hadis ve rivayet hususunda hata eden, görüş ve fetva hususunda hata eden ve züüt ve ibadet hususunda hata eden kimselerin durumlarını açıklamak farzdır. Hata eden kişi hatası bağışlanmış ve adından dolayı ecir almış bir müştehit olsa dahi durum böyledir. Kişinin kendisi söz ve ameliyle muhalefet etse dahi kitap ve sünnetin delalet ettiği söz ve ameli açıklamak zorundadır. Yani kendisi ile e, hatalı olabilir, eksik kalabilir, e, mükemmel sünneti yerine getirmiyor olabilir ama hakkı beyan etmek zorundadır. Doğrusu neyse bunu itiraf edip bunu kabul etmek, bunu beyan etmek zorundadır. Bunu Mecmul Fetava'nın 28. cildinde söylüyor. İbn-i Kayyum Rahimullah da diyor ki, kalplerin iki kalbe döndüğünü açıkladıktan sonra, bir kalp Allah'ı isimleri ve sıfatlarıyla bilir. Bunları Allah Azze ve Celle'nin muradına göre, Allah'ın kastettiği manaya göre, tahrifsiz, tatilsiz, yani tahrif etmeden lafzını ve manasını bozmadan, tatilsiz lafzını veya manasını iptal etmeden, Teklifsiz, şekil tayin etmeden, keyfiyet belirlemeden ve temsilsiz olarak, mahlukuna benzetmeden, temsilsiz olarak ispat eder. Bir kalp de, ikinci bir kalp, bir kalp de şüphe, tartışma ve kelam ile doludur. Bunları bilmeye itiraz eder ve tahrif eder. Bu kimse ehlâdis tarafından tekvir edilir, bidatçı ve sapık görülür. Bu yüzden Allah'ın sıfatlarını cisimleştirme ve benzetme yaparak ispat etmeye kalkar. Bu ikinci kalp hakkında şöyle denir. Bundan ve imanda bunun benzerlerinden büyük bir musibet yoktur. Kur'an ve sünnete karşı ondan kötü suç yoktur. Kalp el ve dil ile buna karşı cihad etmek Rahman'ın en sevdiği ameldir. Hem kalple hem elle. Hem dil ile buna karşı cihad etmek Allah Azze ve Celle'nin en seydi ameldir. Bu mizanda en ağır gelecek olan cihattir. Huccet ve dil ile yapılan cihad, kılıç ve dişlerle yapılan cihattan önceliklidir. Bu yüzden Allah Teala el ile cihadın olmadığı Mekke döneminde inen ayetlerde, surelerde sakındırarak ve kınıyarak şöyle buyurmuştur. Kafirlere itaat etme ve onlara karşı büyük bir cihad ver. Furkan suresi 2. ayet. Mekke'de cihat yok yani fiili savaş şeklinde cihat yok. Ve onlara büyük bir cihat ver. Allah Teala Müslümanların arasında yaşamalarına rağmen münafıklarla cihat edilmesini ve onlara sert davranılmasını emretmiştir. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir ki o ne kötü varış yeridir. Tevbe 3 ayet. İlim ve hüccet ile cihat, Nebilerin Rasullerin ve Allah'ın hidayet ve başarıya tahsis ettiği seçkin kullarının cihadıdır. Kalemlerin en şereflisi bidat ve sapık ukelenin reddetme kalemidir. İbn Kayyim Rahimullah yine kalemlerin türlerini açıklarken şöyle demiştir. 12. kalem kapsamlı kalemdir. Bu batıl elini reddeden ve sünneti yücelten kalemdir. Batıl elinin batıllarını farklı türleri ve cinslerine göre ortaya çıkarır. Onların çelişkilerini ve haktan çıkıp batıla girişlerini açıklar. İşte bu kalem, kalemler arasında tıpkı insanlar arasındaki krallar gibidir. Bu kalemin sahipleri, Rasul ile gelenlerle desteklenen hüccet ellidir. Rasulünün düşmanlarına karşı harp eder. Onlar Allah'a hikmet ve güzel öğütle davet ederler. Allah'ın yolundan cedel ve tartışma türleriyle çıkanlarla mücadele ederler. Bu kalemin sahipleri her batıl ehliyle savaşırlar ve Resul'e muhalefet eden herkesin düşmanıdırlar. Onların yeri başka, diğer kalem sahiplerinin yeri başkadır. Evet. Son olarak bugünkü dersimizde Şeyh Abdullah Za'lû şeyhin fetvasını nakledelim. Şöyle sorulmuş. Şöyle diyen kimse hakkında ne dersiniz? Bidat ve sapıklık elini reddetmek selefin üzerinde durdukları şeylerden değildi. Reddiyeler yazmışlarsa da bunların ilim talebelerinden başkasına yayılması uygun değildir. Böyle diyene ne dersiniz? Şöyle cevap verdi. Bidat eline reddiye vermek Allah yolunda cihattandır ve dine dinlen olmayan şeylerin yapışmasını önlemektendir. Bu konuda kitaplar basılması ve dağıtılması hak davet ve Allah yolunda cihattır. Bidatçileri reddetmek için kitaplar basmanın ve dağıtmanın sonradan çıkma bidat olumunu iddia eden hatalıdır. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey Nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Cihat el ile, dil ile ve mal ile olur. Dil ile cihad, bu dini her türlü şüphe ve batıllardan savunmak ve himaye etmektir. Bidatlerden sakındırma ve hakka davet etmek de böyledir. Bu yüzden İmam Ahmet ve başkaları bidatçilerden sakındırdıkları kitaplar yazmışlardır. İmam Ahmet, Erreddu Aleyzzenadika Risadesini yazmış, onların şüphelerini açıklamış ve her birine cevap vermiştir. Bukhari Rahimullah, Halku Efalil İbad kitabını yazmış. Diğer İslam imamları da bidatçileri reddetmek, bazılarını çürütmek ve aleyhilerini hüccetikame etmek için kitaplar telif etmişlerdir. Aynı şekilde Şeyhul İslam İbn-i Teymiye, Rafızilere, Minhac-ü-sünnetin nebeviye, Fî nakdi kelami şia ve kaderiye kitabını yazmış ve onların batıl ve sapıklıklarını açıklamıştır. Yani tarih boyunca e, bu şekilde reddede veren alimler saymakla bitmez. E, yani Selef'in yolunda bu vardır. Ta başta sahabe de var. Az önce Ebu Sayyid el-Hudri Radyalan'tan bazısını naklettik. Kitap boyunca da zaten e, bunlardan pek çoğunu zikrettik sahabelerin tabiinin tebe tabiinin sözlerini. Allah izin verirse bir sonraki derste fitnelerde savaşmak cehat değildir. Başlığını işleyeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfiruke ve töbîlek. Amin